Peygamber can sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadis-i şeriflerinden o gül bahçesinden bir demet size bu cuma günü sunmak istiyorum. Biliyorsunuz Allahu Teala Hazretleri insanların zahirine, dış görünüşüne, Efendim lütfesine, tacına efendim, yüzünün güzelliğine, elbiselerinin kıymetine bakmıyor. Kalbinin temizliğine bakıyor. İçi efendim temiz olması lazım geliyor. Bu hususta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden e, bir hadis-i şerif naklederek konuşmama başlamak istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem enes radıyallahu anh'ten ibn asakir'in rivayet ettiğine göre şöyle buyurmuş: İnna rujul la yekunumü müminen, hatta yekuna kalb'u mu, ma lisanıhi sewa, ne e yekuna lisan'u ma kalbihi sewa. Ve Kavluhu amelehu ve yetmene, carhu devaika. Bir adam, adam, kişi diye başlıyor Peygamber Efendimiz mümin olamaz, mümin olmaz. Tabi buradaki adam, sözü kişi manasındadır. Erkek içinde durum böyledir, kadın içinde böyledir. Fark yoktur ama Peygamber sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz böyle buyurmuştur. Hüküm yani erkek ve kadın için aynı. Adam efendim mümin olamaz ne ne zamana kadar tam mümin olamaz mümin olamaz hatta yekûne kalbuhu alisani lisanî sevâ'e ve yekûne lisanuhu ma'a kalbi dili ile eşit efendim dili kalbi ile misavi oluncaya kadar olmadıkça iyi mümin olamaz mümin olamaz diyor tabi buradaki mümin olamaz sözü diğer bazı hadisi şeriflerde de böyle geçer. Hakiki iyi mümin olamaz demek. Yani kafir olur manasında değil ama imanın hakikatini kavramış hakiki mahbul bir mümin olamaz demek. Demek ki e, nasıl olması lazım bir müminin kamil bir Müslüman olması için dili ile kalbinin müsavi, eşit, aynı olması lazım. Kalbi diliyle e, dili kalbiyle aynı olacak. Yani ne söylüyorsa kalbinden söyleyecek. E, kalbinde başka gizli ters, kötü duygular beslediği halde dilinden böyle, efendim, on, onu belli etmeyen başka sözler söyleyip yaltaklanıp dalga bozuk yapıp met edip arkasından kuyruk kazmayacak. Veya diliyle bir şey söylüyorsa kalbiyle onu, efendim, aynen iştirak edilecek ve uygulamaya çalışacak söz verdiyse efendim sözünü yerine getirecek efendim Arapçada bir yine şey var e, darb mesel haline gelmiştir e, el-va'du ked yani vaat etmek borç gibidir yani dili öyle bir şey söylemişse artık onu yerine getirecek dili de kalbiyle aynı olacak kalbi de diliyle aynı olacak tabi bu çok güzel bir sıfattır çok makbul bir sıfattır. İnsanın efendim, kalleş olmaması, iki yüzlü olmaması, içinin başka dışının başka olmaması, aldatıcı, atıcı, entrikacı olmaması, mert olması. Buna açık kalp ediyoruz. Tabii kalp sözünden de onu her zaman söylerim. Artık herhalde e, ilk dinleyici değilse kardeşlerimiz e, öğrenmişlerdir. Araçta kalp sözü Türkçedeki gönül sözünün karşılığıdır bu gibi durumlarda. Gönül yani insanın iç alemi manasına yoksa tık tık atan yüreği manasına değildir. Efendim, gönlü manasına. Gönlü ile iç, iç alemi, iç dünyası ile dış dünyası aynı olacak. Ee, güzel bir sıfat bu. Böyle insanlara bir mert diyoruz özlü sözü doğru kimse diyoruz. E, hakikaten böyle kimseleri kendimiz arkadaş ediniriz, severiz, efendim itimat ederiz. efendim. Ama bunun aksi olan kimseleri de e, itimat etmediğimiz için arkadaşlığımızı almayız, yanından uzaklaşırız veya yanımızdan uzaklaştırırız bu içi başka dışı başka bir insan diye. İşte bu saf, temiz ahlaki durumu İslam bizden istiyoruz. Böyle, böyle buyrulduğu için Peygamber Efendimizin zamanından dediği müminler iyi mümin olayım diye söylediği sözü ölçerek, biçerek söylemeye gayret etmişler. Yapamayacakları sözü söylememişler. Özünün sözüne uygun olmasını efendim sağlamak için var güçleriyle çalışmışlar. Başka bir şey daha söylüyor Peygamber Efendimiz arkasından. Velayyu kavluhu ameluhu sözlü <Sessizlik> ameline efendim muhalif olmaması lazım. Yani e, sözü başka ben şunu şöyle yapacağım diyor yapmıyor. Veyahut şunu yapmayacağım diyor yapıyor. Böyle olmaması gerekiyor. ve ye'mene caruhu beva ikahu komşusu onun cevri cevasından enkirtasından kötülüğünden emin olmadıkça e, bu, bu da önemli. İslam'da biliyorsunuz komşuluk hakları çok yüksek bir değer taşıyor. İnsan sırf birisiyle komşu olduğu için bir takım vecibelerin altındadır. Bir takım borçların altındadır. Efendim Komşusuna karşı sorumluluğu vardır. Komşusuna karşı fedakarlıkları vardır. Komşusunu kollaması lazım. efendim Hatırını kollaması lazım. Eza cefa etmemesi lazım. Hatta o kadar ki <gülüyor> mesela evinin Binasını yükseltip de komşunun rüzgarına mani olma diyor Peygamber Efendimiz. Onu dahi söylemiş. Ne, düşünün ne kadar ince, duygularla dolu İslamiyet. Yani sen binanı komşununkinden biraz daha fazla yüksek yapınca onun esintisini engelleyeceksin. Rüzgarına hava almasa mani olacaksın. Onu da yapma diyor. Onun için e, İslam'da komşulara, komşunun efendim, hukukuna riayet edilmiştir. Aksine tabi her zaman her komşu iyi olmayabilir şimdi birisi belki içinin diyecek ki hocam iyi güzel çok tatlı konuşuyorsun peygamber efendimizin sözü de haktır kabul ediyoruz da ama benim komşum kötü tamam kötü komşunun da cevri cefasına tahammül vardır yani komşuya efendim eza cefa etmemek olduğu gibi komşunun cevri cefasını da mümkün olduğu kadar sabırla tahammülle geçiştirmek lazımdır. Çünkü insanların tabi ölçekleri aynı değil. Bazen sana göre kötü bir şey oluyor. Kötü sanıyorsun ama aslında ötekisinin hakkı oluyor. Yani biz bu gibi durumlara şey diyoruz. Tarafkirane düşünce veya duygu diyoruz. E, Subjective diyoruz. Yani kendine mahsus. Indi diye söylenirdi. Subjective kelimesinin eski karşılığı indi. Yani kendisine göre İyi ama aslında bir hakeme münacaat edilse o haklı kendisi iyi sanıyor ama karşı taraf haklı kendisi haksız işte bu gibi durumlarda olabilir böyle sabrettiği zaman insan yanılma payını da kapatmış oluyor yanılmayı da engellemiş oluyor ama yüzde yüz kendisi haklı komşusu haksız bile olsa efendim komşusunun cevri cefasına tahammül etti mi Allah büyük mükafat verir Zaten biliyorsunuz, arkadaşlıklar, komşuluklar, beraberlikler, efendim, biraz fedakarlıkla gider. Yani insan hakkını sonuna kadar alacağım filan diye fazla titizlendiği zaman bu sefer itler kopuyor. Ee, daha kötü durumlar meydana geliyor. Biraz e, müsamahalı olmak gerekiyor. Müsamahaya köşede ne diyoruz? Hoşgörü diyoruz. Hoşgörülü olmak gerekiyor. Biraz da haklarından birazcık, e, yani sabı, sadaka gibi, hayır gibi biraz fedakarlık yapmak gerekiyor. Hani bu senin hakkın, tamam kabul ediyorum, evet İslam'a göre senin hakkın şöyle olması lazımdır. Ama yapmamış, tamam sen onu sabredersin, efendim, sineye çekersin, Allah onun mükafatını verir. Çünkü senin de amacın toplumun düzeni bozulmasın, huzur bozulmasın, ahbaplıklar yıkılmasın, dargınlıklar başlamasın diye tabi o hakkından fedakarlık yapıyorsun Allah onun karşılığını ihsan eder ee, İslam'da işte böyle insanın e, içi dışının bir olması lazım sözünün ameline uygun olması lazım konu komşuya cevri cefası olmaması lazım konu komşudan cevri cefasını çekinceye kadar sözü özüne uygun oluncaya kadar diliyle kalbi, kalbiyle dili aynı müsavi oluncaya kadar insan iyi mümin olamamış demektir. Onları sağladığı zaman iyi mümin olur. Görüyorsunuz Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz şey demiyor. Yani şu kadar namaz kılan, efendim şu kadar hacca giden, şu kadar efendim e, tesbih çeken, şu kadar efendim zekat veren diye maddi ölçülerle söylemiyor müminin kemalini ahlakı ile söylüyor. O bakımdan bir hadisi şerifi de hemen arkasından efendim şey yapalım. Okuyalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz Hazreti Ayşe Sıddıka validemiz sevgili Efendim validemiz, annemiz Yani müminlerin annesi O da çok böyle Doğru sözlü, doğru özlü yüksek makamlı Alim, fazıl, kamil Bir, bir hanım idi Hanımların numune-i İmtisali idi Bilgin idi yani bilgiliğin ötesinde Bilgin seviyesinde Bir durumu vardı birçok kimse Kendisine gelir hem fıkıhtan Hem feraizden, hem hadisten Hem tefsirden e, mesele sorarlarda ayrıca kendisinin şimdi hobi dediğimiz özel e, şeyler merakları vardı. E, mesela tıbbı falan çok iyi bilirdi. Ben onun için e, genç e, kızlara, efendim hanımlara e, şeyi tavsiye ediyorum. Hazreti Ayşe validemiz gibi olmaya çalışın diyorum. Arada da hep duymuşsunuzdur bilirsiniz. E, latife yapıyorum. Arapçayı öğrenin diyorum herkese. Çünkü Arapça ana dilimiz diyorum. Tabii şaşırıyorlar bizim ana dilimiz Türkçe veya efendim şu bu filan demek isterler. Şaşırmaları onu gösteriyor. E, Hazreti Ayşe annemiz değil mi? Annemiz. O Arapça konuşmuyor muydu? Arapça konuşuyordu. O halde Arapça ana dilimiz oluyor. Annemizin dili oluyor yani. O halde Arapçayı da öğrenmemiz lazım. Tabii hakikaten Avrupalılar İngiliz, Amerikalı, Fransız, Alman neyse Birisi bakıyorum Müslüman olmuş hemen Mısır'a gidiyor. Kahire'de Arapça öğreniyor veya Suudi Arabistan'a gidiyor. Orada efendim biraz çalışıyor Arapça öğreniyor. Çünkü dinimizin bütün bilgileri ana kaynakları Arapça olduğu için öğrenmemiz lazım. Ben de inşallah... E, Gece gündüz düşünüyorum bazen böyle bir Arapça kursu açsam halka açık efendim kardeşlerimizle böyle tatlı bir şekilde sıkmayacak, kolay öğrenecek bir şekilde Arapça derslerine başlasak diye inşallah dua edin. O da nasip olur. Hz. Ayşe Sıddık'a validemiz ne, ne nakletmiş, hangi hadisi nakletmiş peygamber efendimizden onu okuyalım. İnner racüle leyyudrikü bihüsnü hulukihî. Derecati Kaimi Leyli ve sa'imin mehar. Ata sözü gibi böyle kısa olduğu için, özlü olduğu için duvara yazılacak efendim çok mühim bir kaide. Hiç unutmayacağınız bir esaslı bilgi. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz innen racile hiç şüphe yok ki adam leyyudir ki mutlaka erişir bihüsnü hulukihi huylarının güzelliği ile Derecahti kaimilleyl, geceliğin kalkıp kaim olanların derecelerine ve saimin nehar, gündüzleyin oruç tutan insanların derecelerine erişir. Biliyorsunuz, iyi bir müslümanla anlatmak için ne deriz? Gündüz, saim, gece, kaim deriz. Saim, savun, sıyam tutan, yani oruç tutan demek gündüz, saim, Oruç tutuyor gündüzleri. insan için oruç tutar? Ramazan'da farz olduğu için tutar. Ramazan'ın dışında için oruç tutar insan? Efendim işte tabii e, nafile oruç diyoruz, çatavlu oruç diyoruz, fazilet oruçları diyoruz. E, bu oruçları tuttuğu zaman sevap kazanacağım diye tutar. Faydeti ne? Orucun umumi faydası insanın nefsine hakim olabilme kabiliyetini takviye etmesidir. Yani nefsini yenecek kendisine hakim olacak, efendim kendisini kontrol edebilecek bir iradesi, kuvveti insan haline gelebilmesini sağlamasıdır. biliyorsunuz. Bazen ben böyle çocuklara, gençlere de gözlerinin önünde bazı böyle manzaralar meydana gelsin diye anlatıyorum. Hani padişahın efendim küçük oğlu, efendim masalın gelişi yedi başlı bir ejderha ile karşılaşır. Masallarda kılıcını çeker. Bu yedik başlı ejderhanın başlarını birer ikişer vurur filan, keser. Ondan sonra o ejderhadan milleti kurtarır. Millet ejderhanın esir almış olduğu insanları kurtarır filan. Bizim de içimizde bir ejderha var. Polis kardeşlerimiz tebessümle dinlesinler. Hani insanın içinde trafik canavarı var diyorlar. Böyle levhalarda. Fırlamış dişleri böyle görünüyor, korkunç bir canavar. E, onun gibi insanın içinde trafik canavarı değil, e, her şeyin canavarı olan trafik canavarlığını da meydana koyan nefsi var. Nefsi emmaresi var. Nefsi emmare işte canavar gibi e, haksız e, o şekilde araba sürdürtür, efendim, kaideleri çiğnettirir, geçirmeyecek yerde geçirttirir. Sürat yapılmayacak yerde sürat yaptırır, yarış yaptırır, efendim çeşitli işler yaptırır, kazalara sebep olur. Yani trafik canavarının da kökünde gene nefis var. Öteki canavarlıklar, haksızlıklar, hırsızlıklar, arsızlıklar, yüzsüzlüklerin de kökeni araştırılırsa insanın nefsi çıkıyor işin içine. Efendim insanın nefsi, insanın kendisi, egosu, kendisi, kendi benliği. İnsan iyi terbiye edilmediği zaman, insanın kendisini e, arzularını peşinde koştuğu zaman kötü şeyler yapması doğal. Yani çünkü insanın nefsi şey ister, yemek ister, ister, içmek ister, keyif ister, sefa ister, başkalarının aleyhine de olsa bu işleri yapmak ve götürmek diler. Onun için bunun isra edilmesi lazım. İşte oruç ona yarıyor. Evet, gündüz saim diyoruz. İyi bir insan anlatırken bu hadislerde de böyle geçer. Gece kaim. Kaim de ayakta duran demek. Ayakta durmaktan maksat burada. Kalkıp da namaz kılmak. Biliyorsunuz geceliğin herkes uyuduğu zaman kalkıp insan abdest alırsa, teheccüd namazı kılarsa, gece namazı kılarsa çok sevaplıdır. Çünkü gece namazının tesiri çok yüksektir. İnsanın ruhunu dinlendirir, kalbini yıkar, nurlandırır, tertemiz yapar yıkar sözü tabi Türkçede hem yıkmaktan hem yıkamaktan e, yıkar diye geliyor fiil yıkamaktan yani kalbini yıkayıp her temiz kırıl kırıl yapar Onun için gece ibadeti çok önemli oluyor gündüz ka, gündüz saim gündüz oruçlu gece e, kaim kalkmış uyumamış namaz kılıyor. İşte böyle bir insan ne kadar sevap alacak. Gündüz oruç tuttuğu için sevap alacak. Nefsini ıslah ettiği için sevap alacak. Geceliğin uykudan fedakarlık edip, Mevlasının dergahına yönelip, göz tatlı tatlı ibadet ettiği için sevap kazanacak. Ama bakın Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Adam Güzel huyu ile muhakkak ve muhakkak ki gündüzleri oruç tutup geçiren, geceleri kalkıp bütün gece namaz kılıp geçiren insanların derecelerine ulaşır. Güzel huyu sayesinde yani bunları çok yapmadığı halde, yapmadığı halde belki yapıyordur arada ama yapmamış bile olsa... Yapmış gibi efendim sevap e, o da kadar sevap kazanır güzel huyu merhametli tatlı dilli geçimli sabırlı sebatlı zefalı. bu arada tabii vefa vefa sözü gelince hemen e, efendim e, orada bir şey açmak istiyorum cümleyi muhtarıza derlerdi eskiler. Efendim yan söz yani parantez açmak diyorlar şimdi. Efendim vefa çok önemli bir duygu. İnsanın Rabbine vefası lazım. Kur'an-ı Kerim'e vefası gerekli. Peygamberine vefası lazım. Sözüne vefa göstermesi. Ahdine vefa göstermesi. Ana babasına vefa göstermesi. Milletine, dostluklarına, arkadaşlarına vefa göstermesi lazım. İşte böyle güzel duygular Güzel huylar. Güzel duygular ve huylar insanı ne yapar? Sevaplara gazet eder. Allah'ın sevdiği kul eder. Ve böyle bir güzel huylu insan, huyları güzel oldu mu? Veyahut huyları güzel değilse güzelleştirdi mi? Efendim ne olur? Gündüzleri, oruçlu geceleri, namazlı geçiren insanın derecesine ulaşır. O kadar sevapları alır. Demek ki efendim güzel huylu olma gayret edeceğiz. Kötü huylarımız varsa onları atmaya çalışacağız. İyi huyları almaya çalışacağız. Biliyorsunuz bizim Anadolu halkımız efendim, Müslüman halkımız Balkanlar Kafkasya neyse Orta Asya yani Müslüman ahali şeyi sever. Tasavvufu sever. Niçin sever? Çünkü tasavvufun en önemli e, faaliyeti yaptığı işlerin başında gelen birinci kalem en başta gelen işi insanı kamil bir insan yapmak yollarını öğretmesidir. Yani kötü huyları atacak, iyi huyları alacak, olgun, kamil, güzel huylu bir insan olacak. Tasavvuf bunu sağlıyor. Sonunda da güzel huylu bir insan meydana geliyor. Tasavvufi eğitimi geçirmiş bir insan karşımıza melek gibi nur yüzlü, tatlı dilli, hayırsever bir insan oluyor. Seviyor her, herkes. Tasavvufu ondan seviyor. Yani tasavvufu Güzel ahlaklı mütosavuklardan seviyor. Yunus Emre'lerden, Mevlana'lardan seviyor. İşte onu sağlıyor. Efendim e, şey, e, bu e, nefis terbiyesi o güzel halleri sağlıyor. Efendim e, güzel ahlak böyle bir eğitimden sonra ele geçiyor. Tasavvufi bir eğitimden sonra ele geçiyor. Her şeyin öğretilmesi lazım. Yani merhameti öğretmek lazım, cömertliği öğretmek lazım çocuklarımıza. Acaba tarih öğrendin mi, coğrafya öğrendin mi, matematik öğrendin mi diye soruyoruz. Ve öğretmek için de bazen kurslara gönderiyoruz çocukları. Üniversite hazırlık kursu diyoruz efendim veyahut yaz kursu diyoruz. Bir takım dersleri öğretmek için çocukları gönderiyoruz da acaba bazı huyları, güzel huyları, ahlakı, hamideyi şöyle yazıp da duvara Çocuğuma şunu öğrettim, şu kaldı. Şunu öğrettim, şu kaldı diye yanına çarpı işareti, efendim tamam işareti koyduğumuz bir sıralama yaptığımız ve öğretmeyi arzuladığım, arzuladığımız bir huylar listesi var mı? Güzel huylar listesi var mı? Benim çocuk efendim sınıfını geçti. Tamam. O dersleri öğrenmiş, imtihanları vermiş, sınıfını geçmiş ama şu huyları öğrenip de manevi sınıfında geçti mi? Anne babasına sevgili saygılı itaatli mi? Benim hoşuma gidiyor karnelerin çocukların karnelerinin bir bölümü var, bir bölümü derslere anlatıyor, bir bölümü de işte çevresiyle uyumu deniliyor, arkadaşlarıyla işbirliği yapmak kabiliyeti deniyor. Bunlar da anlatılıyor güzel. İşte bunlar birazcık tasavvufun kıyıdan köşeden çocuklara artık öğretilmesi demek geçim efendim vesaire gibi şeyleri demek ki çocuklara öğretmek. Amacında ilkokul güzel, iyi bir şey bu, gelişme. Eskiden olmayan yeni ilaveler, çocuğun hem maddi bilgi sahibi olması lazım, hem manevi bir takım güzel huyları, alışkanlıkları kazanması lazım. Tabii, şimdi bizim milli eğitimimizde güzel huy dediğimiz zaman ne anlıyoruz? Bunlar e, İslam'ın güzel huy dediğimiz zaman e, sunduğu, söylediği şeyler mi? onu eğitimin sonucuna bakarak kararlaştırabiliriz. Yani çocuk nasıl bir duruma geliyor? Birse mezunu bir çocuk. Annesine babasına karşı nasıl? Çevresine karşı nasıl? Derslerine karşı nasıl? iş yapma kabiliyeti nasıl? Eğlencesi nasıl? Allah korusun, Allah etmesin. Efendim afyona, uyuşturucuya alışmış mı? Efendim iyi e, mi? E, vesaire eğitimimizin bu şeyleri sağlıklı hale getirilmesi lazım efendim ahlakı öğretecek bir noktaya getirilmesi gerekiyor şimdi bir hadisi şerif daha okuyarak efendim sorbetimi bu üçüncü hadis şerifle bitirmek istiyorum ee, Peygamber Efendimiz buyurmuş ki inna raji'le Yusumu ve Yuselli ve Yahudi ve Yahtemir deyder ki anne o diye dikadı aklıfi halkımız arasında böyle akla felsefeye düşünmeye e, önem vermek başta gelir önemli efendim takdir edilir düşünce teşekkür efendim felsefe felsefe Arapçası teşekkür Arapçası efendim e, düşünmek Türkçesi bunları severiz i̇bn Ömer radıyallahu anh'ım adan, Hazreti Ömer'in oğlu rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, e, Adam oruç tutar, yesumu oruç tutar ve yusalliklar ve yahutçu veya temir hac eder, ömre yapar, bir sevap alır. Fe izakâni yevmul kıyamet olduğu zaman diyor Peygamber Efendimiz bu hadis-i şerif metnine göre, Bu diye bir kadri aklihi, Aklının derecesine göre bunların sevabı kendisine verilir. Yani eşit değil. Hac yaptın, al şu kadar. Ömre yaptın, al bu kadar. Namaz kıldın, al şu kadar. Maktu diyoruz ya, hani e, fix diyorlar. Maktu bir miktar, yani işte şu kadar. Öyle değil. Kişinin aklına göre mükafatı değişik olarak veriliyor. Az akıllıya az sevap veriliyor, akılsıza hiç verilmiyor, çok akıllıya çok sevap veriliyor. Tabi buradaki akıl sözünün ne olduğunu da e, hatırlatalım. Yani yaptığı ibadeti akletmesi. Aklını, efendim, duygularını iyice işin içine tanımiyetle sokarak derinden derine hissede ede. Şuurlu şuurlu yapması demek. Öyle olduğu zaman mükemmeliyet çok oluyor. O olmadığı zaman e, olmuyor. Acaba akılsız şuursuz efendim hissiz duygusuz ibadet yapılır mı? Maalesef yapılabilir. İbadetler alışkanlık haline gelirse, basmak alıp şekiller halinde, formalite halinde, şekilcilik haline dönüşür. Hele bir de insan Arapça bilmezse, söylediği sözlerin ne anlama geldiği, yaptığı hareketlerin ne anlama geldiğini düşünmezse, o zaman ibadetten hiç şey alamaz. Bunların hepsinin derin derin Üzerinde düşünmesi lazım, anlamını kavraması lazım. Elini kaldırdığı zaman ne oluyor? Elini ön tarafa bağladığı zaman el pençe divandırıyor. Allah'ın huzurunda olduğunu hissetmesi lazım. Secde ettiği zaman, rükü yaptığı zaman her ibadetin böyle anlamının derin derin düşünmesi lazım. Maalesef e, bunlar düşünmeden yapılabiliyor, alışkanlık haline getirilebiliyor. Tabi ibadetlerin, iyi şeylerin insanda itiyat haline gelmesi iyidir ama... Basma kalıp olarak yapılması kötüdür. İhtiyat haline gelmiş de olsa her ibadeti şuurla göz yaşları içinde duya duya yapması lazım. Onu yapmadığı zaman eksik kalır. Ereğli'ye gitmiştim. Orada efendim gözümün önünde hala böyle hoşuma gidiyor. Efendim Camideki imam kardeşimiz ayetleri okuyor. Kur'an-ı Kerim'den ayetleri okuyor. Ve okurken belli oluyor, hissederek okuyor. Duya duya, manasını anlaya anlaya, belki de gözünden gözü yaşararak, yaşlar dökerek okuyor. İşte bu, bu güzel, evet. Kur'an-ı Kerim'in hafızı, hafız olmuş. Yani ezberlemek için kaç defa okumuştur o sayfayı. İhtiyat haline gelmiş, ezberine girmiş ama yine okurken yine ağlıyor. İşte insan namaz kılarken de böyle olacak, hac ederken de böyle olacak, oruç tutarken de böyle olacak... Ee, o e, duyguyla şey yapacak. Basma kalıp olmayacak. Aklı başka yerde, fikri başka yerde. Şekil yerine gelsin diye, formalite tamam olsun diye basma kalıp, üstün körü, işte yaptım ya, yaptım mı yaptım tarzında ibadetlerin öyle olmaması lazım. Bunu efendim takviye eden bir e, hadisi şerifi daha bunun bir parçası olarak okuyayım ve anlatayım. İnner racile leyan talife iler mescid adam mescide gider. Peyusalli namaz da kılar orada. Ama kıldığı namaz Allah'ın katında, Allah'ın indinde bir sivrisnek ağırlığı kadar ağırlık taşımaz. Yani sevabı yok. Teraziye konulsa hiçbir ağırlık yok. Yani sevap verilmeyecek. Ve innen racule leyyetil mescide Peyusalli başka bir adam da yine aynı mescide gider namaz kılar. Ecelat cebel Onun namazı ise Uhud Dağı kadar muazzam, muhteşem, ağır, sanırım sevap kazanırsa sebep olur. İdake ne ahsene Akılca daha iyi, daha güzel durumda olduğu zaman böyle olur yani. Akıllıca kalındığı zaman Uhud Dağı kadar ağır, muazzam, muhteşem, heybetli sevaplar kazanır. Akılsızca yaptığı zaman sivrisinek kanadı kadar hafif Efendim bir e, sevap alır veya almaz veya çok az alır demek. Şimdi kıyle ve keyfe yekünü ahseneh kuma aklen. En akıllı olması için ne şart lazım? Yani akıllı kılmak için ne şart lazım diye sormuşlar Peygamber Efendimize. Bu sorunun cevabı bizim için de önemli. Buyurmuş ki kale evra ahma amma harimillah ve ahra ahma ila esbabil Yani Allah'ın haram kıldığı şeylerden sakınmaksa daha tekiz olanı ve Allah'ın hayır olarak kabul ettiği şeyleri hayır kazanmaya sebep olacak güzel işleri yapmakta daha gayretli olanı daha akıllı sayılır. Ve inkâne dûnehumâ fil amel ve tâv yani icraatta ve itaatte ibadet ve taatte sayısal bakımdan, dış görünüş bakımından az bile olsa eğer Allah'ın haram kıldığı şeylerden kaçmakta da daha titiz, daha dikkatliyse, hayırları işlemekte daha gayretliyse o zaman daha akıllı demektir. Demek ki akıl böyle bir insanın e, beyninde, kafasında, gönlünde olan bir efendim e, pırıl pırıl meleke olarak tarif edilmiyor. Nereye kullanıldığı mühim o meleklerin o kabiliyetin nereye harcandığı önemli. Eğer Allah'ın haram kıldıklarından kaçınıyorsa akıllı adam. Allah'ın hayır dediği şeyleri yapmakta gayretliyse akıllı adam. Ee, öyle değil. Çok akıllı, şeytan gibi, cin gibi, efendim, afacan, Hayretli ama haramların içinde. Akılsız adam. Neden? Hayreti cezasını çekecek. Efendim hayırları yapmaya hiç koşmuyor. Hayır yapmıyor, sadaka vermiyor. Hayır işleri yapmıyor, faaliyetleri hepsi kötü. O adam akılsız adam. Neden? Çok zeki herkesi aldatıyor. Efendim problem getirirse, mesele getirirse çözümlüyor çarçabık hemen. Her şey ince ince hesaplıyor. O aptal adam. Çünkü kendisinin menfaatini tayin edemiyor ahirette kendisini zarara sokacak işler yapıyor demek ki peygamber efendimiz akıllı insanı adeta bu e, hadis-i şerifte haramlardan kaçmakta daha dikkatli hayırları işlemekte daha gayretli olarak tarif etmiş oluyor Allah bizleri hayırları işlemekte gayretli eylesin hayırların çeşitleri sonsuzdur çeşit çeşit hayırlar vardır yoldan taşı alıp kenara koymak bile bir hayırdır Bunların tabi derecesi yüksek olanları vardır, az olanları vardır. Hayırları yapmaya gayretle eylesin Allah bizi ve şerlerden, günahlardan, haramlardan kaçınmakta da daha dikkatli eylesin. Takva ve vera sahibi e, böyle e, haramlardan sakınan, titiz Müslüman olmayı Allah cümlemize nasip etsin. Böylece sevdiği kulu olmayı nasip etsin. Böylece hem dünya hem ahirette Mesut ve Bahtiyar, olmayı nasip etsin. Dua tanım sayın. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat.